Due espressi Londra'nın merkezinde, Soho'da, İtalyanların işlettiği bir kafeteryada herhangi bir gün. Garsonlar siparişleri bağırıp çağırıyor. Espresso makinesi neredeyse hiç durmadan çalışıyor. Kasada Maria var. geldim çünkü İtalya'da kendime bakamazdım. Ne bir evim ne de işim vardı. Bir yerlere gitmem gerekiyordu. Geldim, burada evlendim. Şimdi iki büyük kızım var. İlk başta bir hastanede, sonra bir lokantada çalıştım. Her sene İtalya'ya bir giderim. Şimdi çok değişti elbet. Çok daha iyi yaşıyorlar. Her şeyleri var. Oysa ben gençken yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. No, İngiltere'de sayıları tahminen bir milyona yakın olan İtalyan kökenliden biri de Maria. Onun öyküsü günümüzde de süre gidiyor. Öykü aynı ama karakterler, ülkeler farklı. İtalya'nın en güneyine, Kalabria'ya uzanıyoruz. Çizmenin topuğundaki Badolato kasabasındayız. Türkiye'den Maraşlı Kürt bir kadın ve 8 yaşındaki kızı İtalya'ya varalı 9 ay olmuş. Olay değil. Bir başka ülkeye gelmek, bir düğün öğrenmek, bir toplama girmek kolay değil. Sen kendini ülkesine bir sefer alışmışsın, birikmişsin, toplam girmişsin. Bir başka yere gitmek çok zordur. Peki kaç kişiydiniz gemide? 350 kişiydik. kadarı kadınlardı, çocuklardı? Vardı, var. 30-40 kişi kadın vardı, öbürleri hepsi erkekti. Ben de gemide korkuyorum. Annem de. Kolay der yani. insan elimle burun buruna geliyor. Bir gece. Bir... Askerim gemi bir gece bozuldu, bir gece biz denizin ortasında kaldık, motor kilitledi. Kimisi de ölüyor, kimisi de boğuluyor, kimisi de dağınamıyor, ya. Bizden sonra gelen bir tane kadın öldü, iki tane çocuğu vardı hamileydi, kadın öldü. Dağınamadı yolculuğa. Kolaymış, sen yola, yani hayatına boyunca sen öyle diyorsa da ben rahat edin böyle olsa da rahat değilim. Hiç olmazsa rahatlığına istiyorsun, yolda da işte başına geleceği de böyle değil. İtalya'nın 7600 kilometrelik uzun sahil şeridi, her yıl gemilerle gelen binlerce kişi için bir kurtuluş umudu. Ama sayıları tam olarak bilinmeyen birçokları içinse sonu ölümle biten bir yolculuk. Buna karşın gemiler durmak bilmiyor. Aralarından kimileri sığınmacı, siyasi nedenlerle zulme uğradıkları için kaçmak zorunda. Kimileri daha iyi bir hayat umuduyla, ekonomik nedenlerle bu yolculuğa çıkan, Asya'dan, Afrika'dan gelen binlerce kişi... Badolato'ya Türkiye'den gelenlerin hemen hemen hepsi Kürt. Bazılarının iltica başvurusu kabul edilmiş, bazılarına sadece insani oturma izni verilmiş, bazıları başvurularının sonuçlanmasını bekliyor. Ve bu arada çocuklar büyüyor. 1997'de İtalya'ya kundakta varan bir bebek, şimdi annesinin İtalyanlarla konuşmasında tercüman görevinde. Merhaba. E sen kaç yaşındasın? Ee, bilmiyorum. Peki İtalyanca söyle biliyor musun İtalyanca kaç yaşında olduğunu? Sette. Türkçe'yi bilmiyor zaten şimdi. Türkçe'yi şey yapıyor da ama İtalyanca'yı daha çok biliyor. Ee, şimdi burada okula gidiyor İtalyan çocuklarla birlikte. He, burada okula gidiyor birinci sınıfa gidiyor. E, eşim şey yaptı işte dedi gel falan ben gelmeyeceğim dedim. Hani çocuk küçüktür gelemem bu kaşın yollara düşemem. Dedi bir dene dedi şansını. Ben de denedim geldim. E, eşiniz o zaman neredeydi? Eşim o zaman Almanya'daydı. Sizin amacınız Almanya'ya gitmekti. benim amacım Almanya'ya gitmekti. Peki şimdi Kalabriya'da kaldınız. Bu nasıl oldu? Eşiniz buraya mı geldi? Yo, eşim şu anda Almanya'da iltisal. Ben burada iltisalıyım. Peki siz eşinizle buluşamıyor musunuz? Siz Almanya'ya gitseniz? Gittim gideceğim, gidiyorum ama 3 ay sadece kalıyorum. 3 aydan başa kalamıyorum. Çünkü benim burada oturum biraz bu sene şey çıkardı, sorun çıkardı. Çalışmak zorundasın. İşte kontrat yapmak zorundasın. Yoksa geri gönderme şeyi vardı ihtimalin. Yani burada da kimse iş yok, kimse kontrat yapmıyor. Bölge küçük bir bölgedir. İşte bakalım bu sene ne olacak? Ya verirler ya da vermezler. İtalya ve genelde Avrupa Birliği yasalarını giderek sıkılaştırıyor bu konuda. Oysa bundan 5 yıl önce Güney İtalya'ya Türkiye'den varan gemi burada bazı belediyeler için bir umut ışığı olmuştu. 1950'lerde nüfusu 7 binlerde seyrederken 90'ların sonunda sadece birkaç yüz yaşlının geride kaldığı Badolato'nun yeniden canlanması için bir imkandı bu. Badolato kasabası bir anlamda İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinin de karşı karşıya olduğu nüfus sorununun en derinden yaşandığı bir örnek gibi. Giderek uzayan ortalama ömre karşılık gençlerin çalışan kesimin azaldığı bir ortam. Ancak merkezi hükümetten beklenen projenin parası bir türlü gelmeyince ve varan Kürtler de yavaş yavaş sanayileşmiş kuzeye doğru kayınca Badolato eski göç heyecanını çoktan kaybetmişe benziyor. Bu köyde sadece gençler olarak bir biz biz kalıyoruz bir de yaşlı İtalyanlar var yani başka gençleri hep Almanya'da, İsviçre'de veya daha batıda Milano, Roma o taraflarda yani iş için oraya gitmişler ekonomik durumlarından dolayı oraya gitmişler burada fazla genç genç kesim yok e artık e, sığınmacılar da artık yok çünkü sığınmacılar da baktı ki burada durum kötü onlar da gidiyor artık yani siz niye burada kaldınız? Benim için fark etmez artık. Ben biraz inzivaya çekildim. Peki burada yaşlı İtalyanlarla ilişkiniz nasıldır? İlişkilerimiz çok güzel. Ciao. Aha, evet şimdi bir bayan ciao diyor. Benim komşum bizi çok sever. Arada sırada tabii biz de ona yardım ederiz. İtalyan kıyılarına varan gemidekilerin çoğunun amacı geçmişte buradan kaçan gençlerle aynı. Ya İtalyanın hatta tercihen Avrupa'nın zengin kuzeyine gidebilmek. Milano, Como ve diğer kuzey kentleri, oğulların, yeğenlerin gidip yerleştiği. Sığınmacıların da bu yolu izlemesi kimi çevrelerde fazla hoş karşılanmıyor ama. İltica başvurularına giderek daha şüpheyle bakan, ülkeye ayak basan ve sayıları giderek artan herkesi klandestiğini ya da kaçak olarak gören bir yaklaşım güç kazanıyor. Badolato'da konuştuklarım aralarında her türlü insanın olduğunu söylüyor ama bir kişiyi böyle riskli bir yolculuğa iten ekonomik nedenler de bir zulümden kaçıştır diye ekliyorlar. Olanı da var, olmayanı da var. Şey olarak siyasisi de var, ekonomik durumdan gelenler de var. Ki bazı, yani direkt söylemeden e, anlatış biçimleri onu gösteriyor. İşte ya borcum var, e, ne bileyim. ...bu kadar ödeneyim var, işte bu hemen çalışmalıyım, taksitlerim var diyen var. Gerçekten yani e o da galiba sistemin dayattığı bir şeydir yani ekonomik durumda sisteme bağlı yani. Kalabriya'da bu kasabadaki başarısızlıkla sona eren deney bir anlamda İtalya'nın diğer Avrupalı komşularının izninde de alarm zilleri çaldı. Zira yabancıların büyük çoğunluğu Almanya'da ya da İngiltere'de sığınma başvurusu yapmak istiyor. Bu ülkelerde yerleşik göçmen toplumlar ve daha cömert bir başvuru süreci var çünkü. İtalya'nın hemen hemen tam göbeğinde başkent Roma'da, mültecilere yardım örgütü siyasi sığınma sürecinde ilk 45 günün ardından kendi başlarının çaresine bakmalarının istendiğini söyleyen çok sayıda dertli yabancıyla dolu. Ben Iraklıyım. Ee, Kuzey, Irak. Kuzey Irak. Irak çerçebiliyim. Ee, peki ne zaman geldiniz İtalya'ya? Ben 2009'da buradayım. Aileydim buradayız. Ailenizle birlikte mi geldiniz? Evet. Ee, ama hiçbir hoşluk görmedim burada doğrusu. Her vakit benim problemim var burada. Yani ben işsizim. Dan bulmuşum para bana kimse yardım yoktu burada yapan. Ee, Bilmiyorum ne yapım. Burada da bana lüce, siyasi verirler ama hiçbir şey yaramaz. Vermemekleri daha iyi. Hepimiz ceddede yatırık. Yemek, içmek yok, iş yok. Ya kardeşim burası hiç yaramaz vallahi. Başka bir Avrupa ülkesine geçmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi haraya gideceğim. Canım benim burada hepsi burada. Benim çocuklar gitti. O Osku'ya mektebe. Şimdi bir de baştan kalkacağım ayrı memleketeyim. Beli olsa tabii gideceğim. Orada gene ceddelerde yatmırdık. Aç kalmadık. Burada acık. Ceddelerde yatırık. Ya canım ne, ne söyleyeyim? Bilmiyorum ne söyleyeyim. Fakat bir başka biri, Türkiye'li bir Kürt, gelenler umduklarını bulmasa da bulduklarının değerini iyi bilmeli diye konuşuyor. Millet bundan biraz karşı doğrudur ama mesela her devletin kendine göre has yani şeyleri var, kanunları var. Yani şimdi burası İtalyan, başka kanunları var İtalyan için. Almanya'nın başka, Fransa'nın başka, Hollanda'nın başka. Yani başka başka kanunları var yani. Onun gücü bu kadar yetiyor, bunu yapıyor. Sen gelmişsin onlar sana bir devlete çıkartmamışlar. O devletin yani eğer maddi manavarına imkanı varsa zaten sana sağlıyor. Şimdi ondan da şikayetçi olmak pek doğru olmaz yani bence. Avrupa ülkelerinde ilk ayak basılan ülke neresi ise sığınmacıların oraya geri gönderilmesinin öngörülmesi de Kuzey ülkelerinin İtalya'nın üzerinde bir baskı unsuru oluşturması demek. Schengen Anlaşması ile ona göre yani burada itican açsan Almanya'ya gitsin. Hani herhangi bir ülkeye gitsin, önce hangi ülke ülkeye basmışsan oraya yolluyorlar. Yani onlara anlaşmaz. Siz Almanya'da nereye gitmiştiniz? Hangi kente? Almanya, ben Bremen'e gitmiştim. Tam bir sene kaldım yani bir sene ikiye kaldım beni buraya yolladılar. Ondan sonra parmak izimi çıkartıp buraya yolladılar. Roma'da farklı ülkelerden göçmenlerin bir arada kaldığı, birbirine destek olduğu Villagio Globale'de bir şekilde kuzey ülkelerine ulaşma isteğinin halen var olmasına karşın yavaş yavaş İtalya'da da bir toplumun nasıl oluştuğunu görüyoruz. Ben 7-8 aydır buradayım. Kimisi 2 aydır, kimisi 1 aydır, kimisi 6 aydır işte o şekilde. Ee, çok rahat bir yaşam gibi gözükmüyor. Ee, İçiçe girmiş. Kaç tane ranza var? Ya her odada işte 10 tane. 8 tane 9 tane öyle bir şey. Devamlı çeşitli kişiler gelip gidiyor bu ranzaların sahipleri devamlı değişiyor mu? Değişiyor, genelde değişiyor yani hep bir değil yani. Sonunda yani bir yerlerde yine karşılaşıyorsun dostlarına devam ediyorsun. Belki başka bir ülkede. Belki başka ülkede, başka İtalyan başka bir şehrinde. Peki daha ne kadar burada kalmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir fikriniz var mı? Yo, yaşam ne gösterir onu bilemiyoruz. Hayat anladığım kadarıyla Almanya'ya gidiyorlar önemli ölçüde. Siz düşünmüyor musunuz? Düşünüyorum fakat e, ya yani İtalya'da da epey şu anda yoğun bir nüfus Kürt nüfusu yaşıyor. İtalya'nın özellikle şu an kuzeyinde Milano civarlarında, Lombardi bölgesinde endüstriyelleşmiş e, İtalyan bölgelerinde belli bir nüfus oluşmaya başlamış. E, Kürt'lerin şu anda yoğunlukta olduğu Milano, Bolonya, Venezia. Peki burada bir gününüz nasıl geçiyor? Birlikte yemek pişiriyorsunuz, yiyorsunuz. Tabii burada bir paylaşım, kolektif yaşam var. Birlikte mutfak olsun, temizlik konuları olsun. Hep birlikte yapıyoruz. Sosyal yaşamımız pek fazla da hareketli değil zaten. Ki Roma'yı gezip gördünüz mü? Veya böyle fırsatınız oldu mu? Roma'yı her gün geziyoruz. <gülüyor> yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorsunuz. İtalyanlarla tanışma fırsatınız oldu mu sizce? Nasıl yaklaşıyorlar yabancılara, İtalyanlar? Aslında İtalyanların yabancılara bakış açıları pek fazla güzel değil. Entegrasyon burada son derece en alt tabakada. İnsanlar kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle yaşamıştırıyor işte. İtalyanların Follomidi, Bosch, Aynı yerde gönüllü öğretmenlerin verdiği İtalyanca derslerinde bir mülteci dili sökmeye uğraşıyor. Gönüllü kuruluşların yardımları var ama genelde yabancı göçe karşı İtalya'da esen hava şu sıralarda çok olumlu değil. Sağ partileri iktidara getiren son seçimlerde İtalya'ya göç kimilerine göre göçseli en öncelikli tartışma konularından biriydi. İster sığınmacılar ister ekonomik olsun. Gazeteci Dino Firusulo siyasetçilerin bu konuyu kullandıkları kanısından İtalya'da ırkçılık gelişiyor ama sebep yok Çünkü İtalya İtalyan ekonomisi çok yeni içiler ihtiyacı var yüzbinlerce her her sene ama siyasi bir çizgi var siyasi bir bir kampanya var geçmenleri karşı Ben Almanya'da İlkçılığa karşı çalışıyordum seneler önce. Türk ve Kürt dernekleriyle beraber çalışmıştım. Ve aynı durum yavaş yavaş İtalya İtalya'da gelişiyor. Bakın, kamuoyunda, kamuoyunda genel kamuoyunda ilkçılık az. İtalya'da da sıcaktır. Çünkü çok İtalyanlar dünyada göçmen oldu. Benim elem, Amerika gitmiş mesela. Ama bazı partiler şimdiki hükümet bu kampanjla oynuyor e, siyaset, siyaset için. Ve telli var. Çünkü e, basın bir kampanj var. E, Parlamentoda çok kötü bir yasa Çıktı ve bu, bu şeyler bu şeyler yavaş yavaş kamuoyu değiştire, değiştirebilir. Berlusconi yönetimindeki sağ kanat hükümetin sahil muhafazanın yoğunlaştırılmasından, ülkede izinsiz bulunan her yabancının derhal geri gönderilmesini ve hatta İtalya'da kalmak isteyen her yabancınınsa Avrupa Birliği dışındansa parmak izinin alınmasını amaçlayan bir dizi hedefi var. Birçok çevrede özellikle bu son husus büyük eleştiri topladı. Ama Roma'da konuştuğum Dışişleri Bakan Yardımcısı Margarita Boniver suçlamaları reddediyor. Uh, well it is uh, obviously uh, one of the top priorities of uh, this government to uh... Evet bu hükümetin en öncelikli konularından biri eski göçmen yasasını değiştirip daha etkin kılmaktı ve bunun en önemli unsuru da kaçak göçe karşı bir önlem alabilmek. İtalya Avrupa'ya giriş kapısı olan ülkelerden biri ve geçmişte olduğu gibi halen deniz yoluyla ve başka yollarla gelen kaçak göçle karşı karşıyayız. Şunu hatırlatayım ki İtalya'da zaten 1 milyonun üzerinde yasal göçmen yaşıyor ve bu kişiler de kaçak göçten şikayetçi. Bizim amacımız göçü kontrol altına almak ve her ülke bunu yapmak zorunda. Diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle de bu konuda yakın işbirliği içindeyiz. Roma'da Termini İstasyonu göçmenlerin uğrak yerlerinden, genellikle diğer ülkelere yolculuk için de buradan geçiyorlar. İstasyon ve çevresi Roma'nın tekin yerlerinden biri değil. Ve kimi İtalyanlara göre yabancıların yoğun olmasıyla ilgili bu. Aslında hükümetin göç karşıtı söyleminde de iç güvenlik önemli bir yer tutuyor. Peki suç ve göç arasında kurulan bu paralellik ne kadar doğru? 15 yılı aşkın süredir İtalya'da yaşayan gazeteci Yasemin Taşkın'la Termini İstasyonu'nda buluştuk. Bir takım istatistiklere göre bu devlet istatistikleri, hükümet tarafından sunan istatistikler İtalya'daki suç oranının %30'unun yabancılar tarafından yapıldı, işlenildiği söyleniyor. Dolayısıyla küçük bir oran, küçüpsenecek bir oran değil. Ee, ve uyuşturucu fuhuş e, gibi suç alanlarında e, yabancılar etkin diyebiliriz özellikle bir dönem uyuşturucu fuhuş ve hatta e, kaçak e, göç e, bunun organizasyonu e, ve insan trafiği konusunda mesela Arnavutluk e, çok ön plandaydı özellikle Arnavutluğun çözülmesinden sonra ee, ama e, suçla m, mücadelede yabancı göçü engelleme e, m, iyi bir yöntem mi? Tabii bunun üzerinde çok tartışılıyor. Yani bunun sınırlandırılması, belli kurallar konulması e, elbette doğru olacak. Ama insanların bu iç güvenlikte İtalyanların iç güvenlikle ilgili korkularından yararlanarak e, böyle bir takım ırkçı duyguları da toplumda körükleyen, yabancı düşmanlığını körükleyen yasalar çıkarmak elbette çok tehlikeli. Avrupa Birliği'nde gerçekten hararetli tartışmalar kopartan konulardan birisi çok kültürlülük tartışması, farklı etnik gruplardan, dinlerden, milletlerden, ırklardan insanların bir araya gelip yaşayabilmesi. Bu anlamda İtalya'da acaba bu yöndeki tartışmalar nasıl gelişiyor? İtalya'da da çok kültürlü bir toplum olma özellikle sol kesimde çok tartışılıyor ve böyle bir iddiaları da var ama şunu da dikkate almak lazım. İtalya'da burada Roma'da senin de gördüğün gibi başka yerlerde de eski İtalyan sömürgelerinden gelen özellikle Etopya, Somali vesaire gibi insanlar burada yaşıyorlar ve İtalyanlar bu insanların varlığına alışkınlar. Bir kısım Afrika ülkelerinde. de Filipinlerinde Ama bir konuya dikkatini çekmek isterim. Bunların e, çoğu Katolik kökenli. Üçüncü dünyadan gelen yabancı göçmenler eğer Katolik Hristiyan kesimdense daha kolay kabul ediyorlar. Çok kültürlü bir toplum olmaya ile kendilerine aday gösteriyorlar ama hoşgörülerinin sınırını gösteriyor. Nereye kadar? Sanayileşmiş ülkeler arasında doğum oranı en düşük olan ülkede İtalya ve giderek artan biçimde iş gücüne ihtiyacı var. Ve bunu da dışarıdan sağlayacak göçmenler vasıtasıyla. Toplum bunun bilincinde mi, bunun farkında mı? İtalyanların genelde bu tip konuları yüzeysel bir yaklaşımları olduğunu söyleyebilirim. Eğer sokaktaki halktan söz ediyorsak elbette ki sanayiciler bunun bilincinde Zaten bu yabancı göç yasasına en çok karşı çıkanlardan biri de ee, özellikle bu küçük ve orta düzeydeki sanayicilerin liderleri oldu, bu dernekleri oldu. Ee, çok iyi bilincindeler çünkü artık bugün İtalyanların yapmak istemedikleri pek çok işi fabrikalarda olsun, evlerde olsun yabancılar yapıyor. E, ve hatta e, bu dernekler, sanayici dernekleri yabancıların e, belli kotalarla her yıl getirilmesini ve İtalyanlara verilen hakların yabancılara da verilmesini istiyorlar e, doğru olarak. Ama İtalyan toplumu e, buna ne kadar açık e, bu tabii tartışma konusu ama ben dışarıdaki halkın kamuoyunun bunun çok bilincinde olduğunu e, kavrayabildiğini sanmıyorum. Roma'da Villaggio Globale'deyiz tekrar. Yakın zamanda yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporuna göre önümüzdeki 50 yılda nüfusu 57 milyondan 40 milyona gerilemesi beklenen İtalya, ekonomik gücünü korumak istiyorsa hali hazırdan çok daha fazla göçmeni kabul etmek toplumuna katmak zorunda. Ve yavaş yavaş Kuzey Avrupa başkentlerindeki çok kültürlü, dinli, etnik tablo İtalya'da da istense de istenmese de oluşum aşamasında.